Günaydın. Bugün yine birbirinden yeni imza kampanyaları ile pek çok mücadele alanından haberler veriyoruz sizlere. İlk haberimiz Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na yönelik başlatılmış bir kampanya. Başlatansa Gani Kavak, talebini ise şöyle ifade etmiş: Engelli evde bakım ücretlerinde hatalı, yersiz ve fazla ödemeler için af çıkarılması. Gani diyor ki: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı özürlü evde bakım hizmetleri ilk başladığında vatandaşların yoğun bir müracaatı oldu. Fazla sayıda müracaatın olması, işlerin yoğun olması, personel eksikliği, personele bu iş için bir hizmet içi eğitim verilmemesi, o dönemde kurumun imkanlarının kısıtlı olması uygulamada bazı hatalı ve noksan işlemlerin yapılması neden oldu. Ayrıca evde bakım hizmetinden yararlanan vatandaşların ikametgah değişiklikleri ve engellilerin vefat işlemlerinde yapılan ödemelerin tahsili yoluna gidildi. Bu hatalı işlemlerden dolayı birçok ilimizde vatandaşlara şehven fazla veya yersiz ödeme yapıldı. Daha sonra da fazla ödemelerin tahsiline gidildi. Tahsil edilemeyen durumlarda hem vatandaşlar hem de işlem yapan memurlar hakkında davalar açıldı. Bu durumda evde bakım hizmetinden yararlanan vatandaşlar ve memurlar mahkeme icra ve benzeri prosedürlerle karşı karşıya kalarak telafisi mümkün olmayan zararlarla karşı karşıya kalıyor bugün. Ayrıca memurların çalışma hayatında çalışma azmi ve şevklerini de kırıyor bu. Son dönemde çıkan torba yasalarda birçok kurumun veya kişilerin borçları af kapsamına alındı. 2022 sayılı yasa kapsamında fazla verilen 3 aylık özürlü ve yaşlık aylıkları da af uygulamasına tabi tutuldu. Mahkeme sürecinde olan borçlar dahi affedildi. Ancak toplumun en mağdur kesimi olan ve sosyoekonomik açıdan en düşük seviyede bulunan engellilerin bakıcılarına ödenen Evde bakım ücretlerinin hatalı, yersiz ve şehven yapılan fazla ödemelerine yönelik herhangi bir af çalışması yapılmadı. Bu durum engellisi olan ve çeşitli nedenlerle kendilerine fazla ödeme çıkarılan aileleri zor durumda bırakmıştır. Sonuç olarak bir defaya mahsus olmak üzere Evde bakım ücreti kapsamında yapılan hatalı, yersiz ve fazla ödemelerin affedilmesi için yasal bir çalışma başlatılmasını özürlü aileler açısından büyük önem arz etmektedir, diyor Gani. Borçlardan sonra konu futbol keyfi olan bir kampanya var. Muhatabı ise Yıldırım Demirören, Enes Ünal tarafından başlatılmış. Enes'in talebi Türkiye Futbol Federasyonu'nun EA Sports ile lisans anlaşması yapması. Enes demiş ki yıllardır Türkiye Süper Ligi oyunun içinde yer almaktaydı fakat 2011'den sonra EA Sports Türkiye Futbol Federasyonu ile daha doğrusu Yıldırım Demirören ile anlaşamadı ve ligimiz FIFA'dan kaldırıldı. Biz Türkiye'deki FIFA oyuncuları Yıldırım Demirören'in dolayısıyla Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu anlamsız düşüncesine karşı çıkıyoruz. Ligimizin FIFA'da boy göstermesiyle futbol severler daha iyi tanıtılacak ve kulüplerimize maddi gelir kaynağı da sağlanacaktır. Ayrıca biz futbol severler olarak desteklediğimiz takımları ve oyuncuları oyun içinde seçebiliyor olacağız. Türkiye Futbol Federasyonunun kulüpler ve EA Sports ile anlaşmasını artık Türkiye liginde de FIFA 15'te yer almasını istiyoruz. Diyor Enes. Bitmeyen çile. Günün son haberi Change.org'da daha önce birçok kampanyanın konusu olan öğretmen atanmaları. Kampanyayı başlatan Oğuz Özmen Kılıç'ın muhatabı Milli Eğitim Bakanı değil Başbakan Recep Tayyip Erdoğan. Talep diğer kampanyalarda da olduğu gibi 2014 Mart ayında öğretmen atanması. Oğuz Mart atamasının gerekçelerini şöyle sıralamış. Şubatta sadece 1500 yeni atama olacak ve bu da 127.000 öğretmen açığı göz önünde alındığında yetersiz kalıyor. Açık sayısına katkı bile sağlamıyor. Şubat ataması atama değildir, telafidir diyor. Evet 127.000 öğretmen açığı varmış ve 1500'ü ancak ataması olunacak deniyor şu anda. Rekor bütçe olarak tabir edilen 78.5 milyarlık Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi sadece Şubat'ta 1500 yine atama ile geçiştirilemez deniyor. 78.500 milyar bütçe ile 2014 yılında 70 ila 80 bin öğretmen ataması yapılabilir. Şubat atama kontenjanını incelemişler. Diyorlar ki 50 barajına takılacak ve atama yapılması imkansız görünen 400-700 civarı boş kadro kalacakmış. Bu da atamanın arttırılıp yeni bir atama şeklinde yapılmasını dair bir talep var. Şubattan sonra çoğu ücretli öğretmen KPSS'ye hazırlanmak için kurs dershane ve ders çalışma konucu ile görevinden ayrılıyormuş. Bu da her yıl tekrar ettiği için Şubattan sonraki planlarını merak ediyorlar kendilerinin. Lise, ön lisans mezunu, alakasız bölümlerden lisans mezunları ücretli öğretmenler tarafından verilen eğitim ile alanında uzman kişilerce verilen eğitimin arasında kuşkusuz büyük fark var diyorlar kendileri. Ataması yapılmadığı için intihar eden sevgili öğretmenimiz Alim koç son olsun diyorlar. Artık öğretmenler ölmek değil, öğretmek istiyor. Eğitim bütçeye kurban edilemez diyorlar. Türkiye'de öğretmen atamaları her geçen yıl daha da sorunlu bir hal alıyor. Bu temel sorunun nedeni eğitim fakültelerine haddinden fazla öğrenci alımı. Bununla doğrudan alakalı mezun olan ile alım yapılan rakam arasında çok büyük bir fark var. Yıllar geçtikçe bu çığ gibi de büyüyor. Sorunun çözümlenmesi de o kadar zorlaşıyor. Yani artık belki bu bölümleri kısmak gerekir diye bir önerileri var. Diyorlar ki görüştüğümüz bazı milletvekilleri ve il başkanları devletin 300 bin öğretmen atacak bütçesi olmadığını ve bizlerin başka işlere yönelmemizi önerdiler. Bizim ihtisas alanımız budur, bizim mesleğimiz budur. Bunu yapabilmek için yıllarca dirsek çürüttük diyorlar. Eğitim fakültelerinin 4 sene aldığı formasyon derslerinin 4 ayda 30 bin kişiye verecek olması atama bekleyen öğretmenlerde daha da bir büyük yığılmaya neden olacak. Bu sene Ağustos ataması için bekleyecek öğretmen sayısı 320 bin öğretmen olacakmış. Atama sayısının azlığı ve mezun sayısını arttırma planı tamamen esasında plansız bir politikadır diyorlar. Geçtiğimiz günlerde atama bekleyen arkadaşlarımızın süt de başbakanımızda ayaküstü konuşabildiler demişler. Başbakan bir araya gelmiş ve talepleri dinlemiş. Öğretmenler demişler ki Şubat ayında 10 bin atama yapılacak. Bunun 40 bin olmasını istemişler. Başbakansa 78.5 milyar milliyetin bütçesiyle e, rekor bir sayı olduğunu. Bu şartlarda bile ihtiyaç doğrultusunda bunun mümkün olmadığını, Şubat'ta 10 bin atama yapılacağını, Haziran ayında yeni atamaların olacağını söylemiş. Diyorlar ki, Sayın Başkan Bakanımızın bu açıklamaları tüm gazete ve internet sitelerinde yayınlandı. Bu haberler öğretmen arkadaşlarımıza umut oldu. Bu konuda kamuoyu ve biz atama bekleyen öğretmenlerin aydınlatılması ve yukarıdaki maddeler ışığında öncelikle Mart ayında atama yapılması ve Haziran atamasının olup olmayacağı konusunda da Bizlerin net olarak aydınlatılmasını talep ediyoruz. Gerekeni arz ederiz diyor sırada bekleyen öğretmenler atama çilesi devam ediyor. Sadece 1500 öğretmen söz konusu olabilir ama sırada bekleyen 320 bin öğretmen var. Change.org'da değişim rüzgarları esmeye devam ediyor. Siz de kendi kampanyanızı başlatarak değişimin bir parçası olabilirsiniz. Esen kalın.